Bilim Tarihi Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak. Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde Profesör Doktor Remzi Demirle kendi yaptığı çalışmalar, son zamanlarda çıkan yayınları ve bilim tarihi ve felsefesiyle ilgili güncel konuları konuşacağız. Kendisini tanıtmak istiyorum öncelikle. Remzi Demir, 1980'de Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1984'te ise Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Selim Tekeli ile çalıştığını biliyoruz. Onun danışmanlığı altında bir yüksek lisans tezi ve... Aynı şey muhtemelen yine Sevim Tekeli ile doğru mu hocam? Sevim hocayla evet. Tamam, evet. Tamam. Doktora tezini yazmıştır. Halen aynı ana bilim dalında profesör olarak görev yapmaktadır. Hocamızın birçok çalışması var. Ben bir kısmından son dönemlerde çıkmış olan yayınlarından bahsetmek istiyorum. Ee, Osmanlı epistemesini anlamak. Çatışma Kuramı Özelinde 2020'de çıkmış Yunus Emre Türk Felsefesinin Doğuşu yine İstanbul'da 200, pardon, 2020'de çıkmış ve Melek Dosay, Yavuz Unat, İnan Kalaycı oğulları gibi hocalarımızla ortak yayınları da bulunmaktadır ve tezi özelinde yani çalıştığı tezleri özelinde de yayınlaştırdığını biliyoruz burada görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türk felsefesini de ben ilgiyle e, kendi adıma çok e, ör, çok şey öğrendiğim bir kitaptır. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam ilk sorumla başlamak istiyorum izninizle. E, şimdi Nobel yayın evinden çok yeni, taze, bir hafta bile olmadı herhalde. Devrimler çağında bilim ve felsefe... Antolojisi konulu iki kitabınız yayınlandı. Yine inan hocayla birlikte e, ortak bir çalışmanız olduğunu biliyorum ama bize özellikle bilim antolojisi hakkında bilgi verebilir misiniz lütfen? Hay hay. Şimdi e, Derya Hanım bizim en büyük sıkıntılarımızdan birin birisi e, birincil kaynakların e, eksikliği. Bu eksikliği gidermek için e, Mesela çizgi yayınları bir süreden beri çok önemli bilim ve felsefe metinlerimizi yayınlamaya başladı. Fakat Osmanlı matbuatında içtihat gibi, Türk yurdu gibi, hayat gibi bazı önemli dergilerimizde yayınlanmış bilim ve felsefe ile alakalı makalelerimiz bugüne kadar bir antoloji başlığı altında toplanmamıştı. Biz özellikle 1908 1938 yılları arasında devrimler çağı olarak adlandırıyoruz. Bu yıllar arasındaki 30 yılı. Bu yıllar arasında adını anmış olduğum dergilerde yayınlanmış olan ve o dönemin bilim ve felsefe anlayışını bize gösterecek olan hatta bu alanlardaki tartışmaları bize gösterecek olan bazı metinleri seçtik ve günümüz Türkçesine aktararak yayınladık. Bu mesela bilim neymiş başlığını taşıyan antolojide yer alan yazarlarımızın isimlerinden bahsetmek istiyorum. Bunlar Ziya Gökalp, Satı Bey, Salih Zeki, Mustafa Şekip Tunç, Mehmet Halit, Mehmet Emin Erişirgil, Halil Nimetullah Bey, Ali Rıza, Galip Ata Ataç, Mehmet Celal, Mustafa Nermi, Hatemi Seni, Mehmet İzzet, Köprülüzade Mehmet Fuat, Sabiha Zekeriya Sertel, Necmettin Sadık ve Kazım Şinasi. Yani bu isimlerin o dönemdeki... E, bilim algısını yansıtan en önemli e, makalelerini seçtik ve e, bir araya getirdik. E, bu, e, e, bunun dışında e, bu eseri bilim neymiş başlığını taşıyan bu eseri dört bölüme ayırdık. E, bu e, dört bölüm yeni bilim algısı, bilim ve diğer bilgi türleri bilim kurumları ve e, matbuat tartışmaları başlıklarını taşıyor. E, bu gruplar arasında çok önemli olduğunu düşündüğümüz yazılar var. E, mesela bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Ziya Gökalp Bey'in muhtelif bilim algıları başlığını taşıyan e, makalesi bugüne kadar e, araştırmacılar tarafından bulunmuş ve üzerinde tartışılmış bir makale değildi. İlk defa bu antolojide bu makaleye yer verdik. Bu makalenin önemi ne? Ziya Gökalbi hepimiz pozitivist olarak biliyoruz. Fakat burada Ziya Gökalp Bey dönemin bilim algısını yani 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan bilim algısını dört gruba ayırıyor. Farklı Realitelere karşılık gelecek bilimsel yöntemin ne olduğu e, konusunu tartışıyor ve en son e, mesela toplumsal realiteyi, realitenin bilgisini edinmek için kullanılacak yöntemlerin yani sosyoloji alanında kullanılacak yöntemlerin e, işte maddiyat alanı dediği fizik alanındaki yöntemlerin araştırmalarda kullanılacak yöntemden farklı olması, çünkü iki farklı realiteye karşılık geldikleri için yöntemlerinin de farklı olması gerektiğini söylüyor. Ve e, bu görüşlerinde özellikle Butro ve e, Durkayından istifade ettiğine de dikkat çekiyor. Bu şu açıdan önemli, Derya Hanım. E, bu e, Ziya Gökalp'in daha önceden savlandığı üzere pozitivist bir çerçeveye oturmadığı, pluralist bir bilim anlayışına sahip olduğunu gösteriyor. Böylece hem ikinci meşrutiyet, 1908'den başladığımıza göre, yani ikinci meşrutiyeti ve Cumhuriyet'in ilk yıllarını alıyoruz, ilk 15 yılını alıyoruz. Bu dönemdeki teorisyenlerin diyelim, bilim yazarlarının, felsefe yazarlarının ağırlıklı olarak pozitivist oldukları e, görüşü bir bakıma çürütülmüş oluyor. Çünkü bu epistemik cemaatin başında Ziya Gökalp var. E, Ziya Gökalp var. E, dolayısıyla Ziya Gökalp'in e, pluralist olması e, bugüne kadar e, artık ne diyelim e, yaygın kabul görmüş olan. O ezberi de değiştirmemiz anlamına geliyor. Burada tabii daha çok sayıda makale var ama ben bunların hepsinden bahsedemeyeceğim. Zaten hocam şey olacak. Sizin kitabınızın tanıtım yazısını Açık Radyo'nun web sitesinde paylaşacağız. Dolayısıyla oradan daha geniş bilgi edinme şansı var dinleyicilerimizin. Evet. Ben ikinci soruma geçmek istiyorum. Şimdi bu ilk el kaynakları günümüze kazandırmak meselesi sizin de dediğiniz gibi hem bilim tarihi hem de bilim felsefesi açısından çok önemli. Bu yüzden başka çalışmalarınız varsa bizi söyler misiniz programınızda neler var? Evet. Şimdi bundan önce yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunlardan bir ikisini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunlar bizde benim epistemik kırılma olarak adlandırdığım o önemli gelişmenin, bu işte devrimler çağında yaşanan büyük epistemik kırılmanın temellerini teşkil eden kitaplar. Bunlardan bir tanesi Salih Zeki Bey'in Asarı Bakiyesi. Bunu biz geçen yıllarda üç cilt halinde yayınlamıştık. Günümüz Türkçesine çevirerek yayınlamıştık. Bunun dışında yine çok önemsediğim iki kitap var. Bir tanesi Hoca Tahsin Efendi'nin tarihi tekvin yahut hilkat yani yaratılış tarihi olarak çevirebileceğimiz özellikle Hekel'den etkilen, etkilenerek yazmış olduğu bir kitap. Bu kitap aslında geleneksel öğretiyle çağdaş öğretiyi terkip etmeye ve Başka bir açıdan bakılacak olursa da yeni bilimi e, sorunsuz bir şekilde İslam alemine aktarmayı hedefleyen bir kitap ve bunun teorik temellerini hazırlıyor. O bakımdan e, bu çalışmayı çok önemsiyorum. Yine e, Hekel'in bir kitabını Bahattin Tevfik ve Ahmet Debil Bey e, vahdeti mevcut bir tabiat aliminin dini başlığı altında e, çeviriyor. E, bu da e, dönemin e, monistlerini ve materyalistlerini derinden etkilemiş bir kitap. E, bu iki kitaba şu açıdan da e, değer veriyorum. E, geleneksel paradigmanın yani e, medresede e, hüküm sürmüş olan skolastik düşüncenin etkilerinin kırılmasında e, bu türden yayınlar, özellikle bu iki kitap başta olmak üzere e, bir de... Madde ve kuvveti var Bühner'in biliyorsunuz. Bu birkaç kitap çok büyük bir rol oynadı. Yani o bakımdan bizde e, düşüncenin kaderine özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra e, şekillenmeye başlayan yeni bilim ve felsefenin kaderine hükmeden kitaplar e, bunlar. E, biliyorsunuz Bühner'in e, madde ve kuvveti de e, çizgi yayınları arasında daha önce e, çıktı. E, bunun dışında e, Yusuf Kemal Bey'in tanınmayan bir e, entelektüel, e, Fransa e, Fransız aydınlanma düşüncesinden etkilenmiş, Gayetül Beyan adlı e, bir eserini de e, günümüz Türkçe'sine aktardık. Bu e, ilk psikoloji kitabımız. Yani e, İslam e, felsefesinin içermiş olduğu e, ne diyelim ilmin nefs yani ruh bilgisi e, e, efendime söyleyeyim ilminden e, kopuşu temsil eden kopuşu temsil eden ve bu bakımdan da psikoloji ve psikiyatri tarihimizde önemli bir rol oynayan bir kitap ve nihayet e, son olarak Ahmet Ağaoğlu'nun Ziya Gökalp adlı kitabından bahsetmek istiyorum. Ziya Gökalp sizin de bildiğiniz gibi bazı çevreler, politik çevreler tarafından sahiplenildi. Türkçü ve Tuğrancı bir ideolojinin kurucusu olması münasebetiyle. Ve e, onun diğer çalışmaları, sosyolojik araştırmaları, denemeleri başta olmak üzere diğer çalışmaları biraz göz ardı edildi veya ikinci planda kaldı. Halbuki bunlar çok önemli. Çok önemli e, makalelerdir. Mesela e, çalışmalardır. E, mesela e, Osmanlı dönemi e, fıkıhı üzerine e, yazmış olduğu hukuk, İslam Hukuku üzerine yapmış olduğu e, denemeler bugün için de e, son derece önemlidir. İşte Ahmet Ağaoğlu e, bir dizi makalesinde e, onun Ziya Gökalp'in Türk düşünce hayatında oynamış olduğu rolü gayet güzel bir şekilde aktardı. E, bunu ben e, bir kitap haline getirdim, topladım makaleleri bir kitap haline e, getirdim. E, bunun da Ziya Gökalp üzerindeki e, kanaatleri değiştireceğini tahmin ediyorum ilerleyen yıllarda. E, şimdilik bunlardan bahsedebilirim. Evet hocam çok teşekkürler. Ee, şimdi ben başka bir konuya geçmek istiyorum ama bu bize anlattığınız meselelerle oldukça ilintili. O da şu, e, şimdi sizin aynı zamanda bir doktora programınız yani dil tarih coğrafyada bir doktora ve bir master ve lisans programınız var. Doğru değil mi? Evet. İki programımız var aslında e, felsefe bölümü içerisinde. İki programımız var. Bir tanesi e, bilim tarihi, yüksek lisans ve doktora programı. Diğeri de bilim ve toplum çalışmaları, testsiz yüksek lisans programı. E, bu ikinci programı da çok önemsiyoruz. Çünkü e, bu program münasebetiyle aslında bugüne kadar... E, Efendime söyleyeyim, yüksek lisans imkanı bulamamış, gerçekten mesleklerinde çok başarılı insanları bilim politikası özellikle, bilim politikası alanında yetiştirmek için açtık. Bu programda çok talep görüyor Derya Hanım. Evet hocam, şimdi bu sadece kendi bölümünüzde olan öğrencileri değil, yani radyoyu dinleyen, Bilim tarihine meraklı ve bilim tarihi konusunda çalışmalar yapan gençlere olan tavsiyelerinizi ben merak ediyorum açıkçası. Evet anladım. Şimdi e, e, Türkiye'de e, işte 1970'li yıllarda e, bilim tarihi e, kaynakları yani bizim öğrencilik yıllarımızda daha sonra Araştırmacılık yıllarımızda e, gerçekten istifade edebileceğimiz e, bilim tarihi kaynakları son derece azdı ve yetersizdi. E, fakat bugün e, son özellikle 20 yılda e, yapılan araştırmalar, genç kuşakların, genç kuşak araştırmacıların e, araştırmaya dahil olması, yazım sürecine dahil olması çeviri sürecine dahil olması sonrasında gerçekten e, benim e, yani saygı duyduğum bir e, külliyat teşekkül etti. Dolayısıyla e, özellikle e, çok kaliteli tercüme eserler yayınlandı. Çok kaliteli tercüme eserler yayınlandı. Bir kere bunların okunması gerekiyor. Yani e, genel bir bilim tarihi e, anlayışının, bilimin nasıl geliştiği, hangi süreçlerden geçerek bugüne ulaştığı konusunda bir fikir edinebilmek için bunların okunması gerekiyor. İkincisi henüz temel eserler olarak adlandırabileceğimiz, klasikler olarak adlandırabileceğimiz eserlerin tamamını Türkçe'ye tercüme etmemiz mümkün olmadı. Oysa e, biz e, bu eserleri çevirmeli ve kendi kavram dünyamız açısından bunları anlamlandırabilmeliyiz. Bu şunun içinde lazım. Yani sadece işte Galileo Galilei'nin veya e, Isaac Newton'un e, ne söylediğini öğrenmek için değil. Fakat aynı zamanda e, bizim e, bu bunların eserlerinin çıktığı dönemdeki e, fizik, veya matematik e, birikimimiz de aralarındaki uçurumu e, görebilmek, aralarındaki uçurumu görebilmek ve e, bugün bulunduğumuz e, nokta e, nokta açısından e, geçmişimizi e, yani tarihimizi daha doğru yorumlayabilmek için bu ezden bir şey. Yani bugüne kadar işte Batlamyus'un Alma gesti astronomi tarihi açısından bakarsak e, yayınlanmalıydı. İşte e, mesela e, Isaac Newton'ın Principiası yayınlanmalıydı. Çok geç kaldık. E, şey e, e, Ökleydes'in e, Sinan Bey tarafından evet, e, Ökleydes'in elementleri yayınlandı. Bu gerçekten e, bizim bilim tarihimizde ben kendim o şekilde yorumluyorum. Ee, çok büyük bir aşamaya karşılık geliyor. Çok büyük. Çünkü daha önce bütün bir Osmanlı tarihini e, gözden geçirecek olursak, e, evet geometri eğitiminde bazı risaleler, e, kitaplar kullanıldı ama hiçbir zaman Öklidesin elementlerinin e, tercümesine teşebbüs edilemedi. Ta ki ne zamana kadar? İşte 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başında Hüseyin Rıfkı Tamani'nin e, İngilizceden e, yapacağı eksik bir e, tercümeye kadar teşebbüs edilemedi. Bu bence e, bizim büyük bir kaybımız. Yani e, bu açıdan bakıldığında e, gençlerin işte matematik, e, fizik, kimya, biyoloji eğitimi almış, yabancı dili iyi bilen, gençlerimizin bu kaynak eksikliğimizi gidermek konusunda da kaynak metinler konusundaki eksikliğimizi gidermek için de çalışmalarını arzu ederim. Hocam bir araya girebilir miyim? Tam da bu konuştuğumuz meseleyle ilgili. Şimdi şöyle bir tespit yapabilir miyiz? Sadece içinde yaşadığımız coğrafyanın tarihselliği üzerinden Orada kazandığımız birinci el kaynaklar değil, aynı zamanda Batı'da yapılmış eserlerin de Türkçe'ye kazandırılması gibi bir inisiyatif de göstermemiz gerekiyor. Doğru Tabii doğru ki. anladın değil mi? Tabii ki doğru anladınız. E, aksi takdirde e, karşılaştırma olan anı bulamayız. Karşılaştırma olmaksızın da tarihsel bir araştırma yapılamaz. Şimdi aslında bunu da söylemek istiyordum e, Derya Hanım. Bizim e, şu andaki bilim tarihi bölümlerimizde, bilim tarihi ana bilim dallarımızda yapılan çalışmalar e, umumiyetle Orta Çağ İslam dünyasına ve Osmanlı dönemine odaklanmış durumda. Tabii bunu takdir ediyorum ve gerekli buluyorum. Kendimizi tanımamız açısından, kendi zihniyet dünyamızı. Tanımamız açısından bunun çok önemli olduğunu biliyorum. Fakat biz e, kendimizi tarihte konumlandırmak istiyorsak o zaman e, başka coğrafyalarda ve başka zamanlarda yapılan çalışmaları da derinlemesine e, öğrenmek mecburiyetindeyiz. E, örnek verelim mesela e, son zamanlarda üzerinde durduğum konulardan bir tanesi, Rus modernleşmesiyle Türk modernleşmesini karşılaştırmak. Şimdi e, her ikisine de hem Rus e, çarlığına hem Osmanlı İmparatorluğuna bir e, Doğu İmparatorlukları olarak bakabiliriz. Ancak e, sizin de bildiğiniz gibi e, aşağı yukarı Lale Dönem döneminde yani 18. yüzyılın başlarında iki imparatorluk eş düzeyde e, başladılar e, bilim ve teknoloji açısından. E, tarihi açısından bakıldığında fakat Ruslar e, işte 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde 1917 Ekim Rus Devrimi, 1923 e, Cumhuriyet Devrimi gelindiğinde e, büyük bir fark attılar. Yani bu e, farklılaşmanın sebebi neydi? Eğer e, bu sebepleri nesnel bir biçimde belirleyebilirsek nerede hata yaptığımızı da çıkarsayabilir ve bunu düzeltmek için çare üretebiliriz. O bakımdan karşılaştırmalı çalışmaları çok önemsiyorum. Bu da şu anlama geliyor. Orta çağın dışında yeni çağda çalışalım. Değil mi? Ondan sonra Türkiye'nin dışında mesela Çin bilim ve teknolojisi de çalışalım. Dolayısıyla e, mukayese imkanlarımızı arttıralım. Bu kendi tarihimizi daha derinden kavramamızı sağlayacaktır. Anladım. E, hocam son sorum ve çok az bir vaktimiz kalmış. E, i̇ki üç dakikamız var anladığım kadarıyla. Son sorum da şu. İçinde bulunduğumuz bilim tarihi e, komünitesi e, yani bu coğrafyada yaşayan ve bilim tarihi ve felsefesiyle ilgili çalışmalar yapan akademisyenlerin e, bir arada buluşacağı konferanslar dışında ve çalıştaylar dışında e, bir profesyonel bir topluluk var mıdır? Öyle bir şeyin olması, öyle bir topluluğun olması konusunda sizin fikirleriniz nelerdir? Onu öğrenmek istiyorum. Evet, şimdi... E sizin de bildiğiniz gibi 1989 yılında Profesör Doktor Ekmelettin İsanoğlu tarafından kurulan bir Türk Bilim Tarihi Kurumu var. Ancak bu kurum yani Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi ve hatta bugün artık çok önemli olan Bilim Sosyolojisi araştırmalarının yürütülmesi ve e, bulgularının e, duyurulması konusunda yapılacak çalışmalar için yetersiz kalıyor e, benim kanaatime göre. E, bu kurumun çatısı altında da olabilir veya başka bir e, kurumlaşmaya da gidilebilir. E, ve e, bu e, kurumlaşma ile e, Türkiye'deki e, bu alanda çalışma yapan e, bütün e, araştırmacılar, Birbirleriyle bir etkileşim, bir iletim, iletişim içerisine sokulabilir. Bunu elzem görüyorum. Çünkü son zamanlarda yapmış olduğum bir e, araştırmada Bitlis Üniversitesi'nden genç bir araştırma, araştırmacının e, tam da ilgilendiğim konu üzerinde 3 tane makale yazdığını fark ettim. <gülüyor> yani <gülüyor> ben genellikle literatürü Türkçe ve İngilizce literatürü yakından takip etmeye çalışıyorum. Şaşkınlık içinde kaldım. Çünkü araştırmacı hem Yunanca klasik Yunanca hem İngilizce literatürü tarayarak bu makaleleri oluşturmuş. Dolayısıyla birbirimizden e, habersiz olmamız bu kadar küçük bir komünite iken yani e, sayımız herhalde e, bugün e, işte onu bile tam olarak bilmiyorum e, 30-40 civarında olabilir. Bu kadar küçük bir komünite iken birbirimizden habersiz olmamız tabii e, büyük kayıplara yol açıyor. E, dolayısıyla böyle bir... Örgütlenmeye gidebiliriz. Bu, bu konuda e, siz belki önayak olabilirsiniz. Çünkü e, hakikaten son yıllarda çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. E, biz de size destek oluruz. Hocam <gülüyor> çok teşekkür ederim. Evet. E, bu sözünüzden sonra bana programı e, bitirmek için. <gülüyor> Hocam çok teşekkürler geldiğiniz <gülüyor> için, bize katıldığınız için. Evet. Ben de hem size hem e, Açık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Benden de saygılar. Herkese iyi bir gün diliyoruz.